İhanet noktası Dan Brown Eğer bu keşif onaylanırsa, bilimin şimdiye dek dünyamızda perdesini açtığı en şaşırtıcı kavramlardan biri olacaktır. Tahmin edilebileceği gibi, olası etkileri geniş kapsamlı ve ürkütücüdür. En eski sorunlarımıza yanıt vermeyi vaat etse de, daha önemli başka soruları içinde barındırmaktadır. Başkan Bill Clinton 7 Ağustos 1996'da ALH 84001 diye bilinen bir keşfin ardından verdiği basın toplantısından. Ön Söz Ölüm bu ıssız yerde sayısız biçimlerde gelebilirdi. Jeolog Charles Brophy, bu arazinin acımasız ihtişamına yıllarca katlanmış olmasına rağmen, yine de hiçbir şey onu yaşayacağı insanlık dışı felakete hazırlamış olamazdı. Brophy'nin dört köpeği jeolojik algılama aygıtları kızanı tundra üzerinde geçerken birden bakışlarını gökyüzüne çevirerek yavaşladı. Kızaktan inen Brophy, ne oldu kızlar? diye sordu. Toplanmaya başlayan fırsına bulutlarının ardındaki çift pervaneli bir nakliye helikopteri buzul zirvelerine askeri maharetle kucaklayarak kavis çizerek alçalıyordu. Bu tuhaf, diye düşündü. Bu kadar kuzeyde hiç helikopter görmemişti. Helikopter toz gibi kardan bir kümeyi havaya savurarak 50 metre kadar uzağa indi. Tetikte duran köpekler hırladılar. Helikopterin kapısı kayarak açıldığında iki adam aşağı indi. Soğuk hava şartlarına uygun beyaz giysiler içinde adamlar ellerinde tüfekleriyle aceleleri varmış gibi Brophy'e doğru ilerlediler. İçlerinden biri, Doktor Brophy, diye seslendi. Jeolog bocaladı. ''İsmimi nereden biliyorsunuz?'' ''Siz kimsiniz?'' ''Telsizinizi çıkarın lütfen.'' ''Anlayamadım.'' ''Dediğimizi yap.'' Şaşkınlık içinde Brophy telsizini parkının cebinden çıkardı. ''Acil bir resmi bildiri iletmeni istiyoruz. Telsiz frekansını 100 kHz'e indir.'' ''100 kHz mi?'' Brophy'nin aklı tamamen karışmıştı. ''Bu kadar düşük frekanstan hiç kimse hiçbir şey alamaz.'' Bir kaza mı oldu? Diğer adam tüfeğini kaldırarak Brofi'nin başına doğrulttu. Açıklamaya zaman yok. Dediğimizi yap. Brofi titreyerek ileti frekansını ayarladı. İlk konuşan adam üzerine birkaç satır yazılı bir not kağıdını ona uzattı. Buna ilet. Hemen. Brofi kağıda baktı. Anlamıyorum. Bu bilgi doğru değil. Ben yapmadım. Adam tüfeğini sertçe Brofi'nin şakağına bastırdı. Tuhaf mesajı iletirken Brofi'nin sesi titriyordu. Birinci adam, ''Güzel, şimdi sen ve köpeklerin helikoptere binin.'' Namlun'un ucundaki Brofi isteksiz köpeklerini yönlendirerek paten demirinden helikopterin yük bölümüne çıktı. Onlar yerleşir yerleşmez helikopter havalanarak batıya döndü. Parkasının içinde ter basan Brofi, ''Siz kimsiniz?'' diye sordu. Ve o mesajın anlamı neydi öyle? Adamlar hiçbir şey söylemediler. Helikopter irtifa kazanırken rüzgar açık kapıdan içeri doluyordu. Brofi'nin yük kızağına bağlı duran dört köpeği inlemeye başlamıştı. Brofi, en azından kapıyı kapatın. Köpeklerimin ürktüğünü görmüyor musunuz? Adamlar yanıt vermediler. Helikopter 1300 metreye çıkarken buzul kanyonları ve yarıkları üstünden dikine yükseliyordu. Adamlar birden ayağa kalktılar. Tek bir söz söylemeden, yüklü kızağı tutarak açık kapıdan dışarı ittiler. Brofi, köpeklerinin muazzam ağırlığa karşı acıyla mücadele edişlerini dehşet içinde seyretti. Uluyarak helikopterden dışarı sürüklenen hayvanlar bir anda gözden kayboldular. Adamlar onu yakaladıklarında Brofi çoktan ayağa kalkmış çığlık atıyordu. Onu kapıya doğru çektiler. Korkudan kas katı kesilen brofi yumruklarını savurarak onu dışarı iten güçlü ellere karşı kendini savunmaya çalıştı. Hiç yararı yoktu. Saniyeler sonra aşağıdaki buzul kanyonlarına doğru düşmeye başlamıştı. 1. Bölüm Kapitol Hill'a komşu olan Tolus restoranının gururla sunduğu süt danası ve karabiberle dövülmüş at eti günün modasına hiç uygun değildi. Ama bu menü sayesinde sabah kahvaltısında Washington siyasilerinin uğrak yeriydi. Bu sabah Tolos birbirine çarpan gümüşler, espresso makineleri ve cep telefonu görüşmelerinden yükselen seslerin oluşturduğu ahingsiz yankılarla oldukça yoğundu. Kadın içeri girdiğinde şef garson gizlice sabah de merisinden bir yudum çekiyordu. Yapmacık bir tebessümle yüzünü döndü. Günaydın, size yardımcı olabilir miyim? Pileli, bol paçalı garip pantolon, gösterişsiz topuklu ayakkabılar ve krem rengi Laura Ashley bluz giyen otuzlu yaşlarının ortalarındaki kadın çekici biriydi. Sağlam bir tavrı vardı. Çenesi hafifçe yukarı kalkmıştı, küstah değil. Sadece güçlü görünüyordu. Kadının omuzlarına dekinen iri dalgalı açık kahverengi saçları Washington'da en revançlı olan tarzda taranmıştı. Haber spikeri kadın, seksi görünecek kadar uzun ama sizden daha akıllı olduğunu gösterecek kadar kısa. Kadın çekingen bir sesle. Biraz geciktim. Senatör Sexton'la kahvaltı randevum vardı. Şef Garson birden sinirlerinin gerildiğini hissetti. Senatör Sedwick Sexton. Senatör buranın devamlı müşterisi ve ülkenin en ünlü adamlarından biriydi. Geçen hafta süper salıda 12 Cumhuriyetçi adayı arkada bıraktıktan sonra partinin Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı olmayı neredeyse garantilemişti. Pek çok kişi senatörün gelecek kış Beyaz Sarayı güç durumdaki başkandan koparma şansına sahip olduğuna inanıyordu. Son zamanlarda Sexton'ın yüzü tüm ulusal dergilerde görünmeye, kampanya sloganı tüm Amerika'yı kaplamaya başlamıştı. Harcamayı bırakın, iyileştirmeye başlayın. Şef Garson. Senatör Sexton her zamanki locasında. Peki siz kimsiniz? Rachel Sexton. Kızıyım. Ne kadar aptalım! diye düşündü. Benzerlik aşikardı. Kadında senatörün delici bakışları ve nazik tavrı şu terbiyeli asalet havası vardı. Rachel Sexton doğuştan sahip olduğu nimetleri babasının örnek alması gereken bir zerafet ve tevazuyla taşısa da senatörün klasik iyi görünümünün bir sonraki nesle geçtiği belli oluyordu. Sizi ağırlamaktan zevk duyarız Bayan Sexton. Şef Garson senatörün kızını yemek salonundan geçirirken onu arkasından takip eden erkeklerin bakışlarından bazıları üstürüplü bazıları pek değil mahcup oldu. Tolos'ta çok az kadın yemek yer. Daha da azı Rachel Sexton gibi görünürdü. Yemek yiyenlerden biri, Güzel vücut, diye fısıldadı. Sexton kendine yeni bir eş bulmuş bile. <gülüyor> o kızı salak, diye yanıtladı bir başkası. Rachel, babasının masasına gittiği sırada, senatör cep telefonundan yüksek sesle son başarılarından biri hakkında konuşuyordu. Başını kaldırıp, Sadece Cartier saatine hafifçe vurarak geç kaldığını ifade eder bir şekilde Rachel'a baktı. ''Ben de seni özledim.'' diye düşündü Rachel. Babasının ilk adı Thomas'tı ama göbek adını uzun zaman önce kendi ilave etmişti. Rachel bunu babasının ses yinelemesinden hoşlanmasına bağlıyordu. ''Senatör Sedwick Sexton'' Aksaçlı ve tatlı dilli adam, arkası yarım dizilerinden fırlamış doktor görüntüsüyle kutsanmış bir siyaset kurduydu ki, taklit yeteneği dikkate alındığında bu görüntüsü hiç de yadırganmıyordu. Rachel! Babası telefon görüşmesini bitirip onu yanağından öpmek için ayağa kalktı. Merhaba baba! Babasını öpmedi. Bitkin görünüyorsun. Demek başlıyoruz, diye düşündü. Mesajını aldım. Ne oldu? Kazama kahvaltıya çağıramaz mıyım? Rachel, babasının gizli bir amacı olmaksızın ondan kendisine eşlik etmesini istemeyeceğini uzun zaman önce öğrenmişti. Sexton kahvesinden bir yudum aldı. Anlat bakalım. Nasıl gidiyor? Yo. Kampanyanın iyi gittiğini görüyorum. Ah, işten bahsetmeyelim. Sexton sesini alçaltarak masada öne doğru eğildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan sana ayarladığım şu adam nasıl? Rachel saatine bakmamak için kendine güç tutarak içini çekti. Baba, gerçekten onu aramaya vaktim olmadı. Ayrıca bu konuda çabalamayı bıraksan iyi, önemli şeylere zaman ayırmalısın Rachel. Aşk yoksa geri kalan her şey anlamsızdır. Aklına pek çok ana gelmiş olsa da Rachel sessiz kalmayı yeğledi. Babası söz konusu olduğunda daha olgun davranmak güç değildi. Baba beni görmek istememiş miydin? Önemli olduğunu söyledin. Öyle, öyle. Babası onu dikkatle inceledi. Rachel onun bakışları altında savunma kalkanının bir parçasının eriyip gittiğini hissedince içinden adamın gücüne küfretti. Senatörün gözleri Allah vergisiydi. Rachel bu özelliğinin onu Beyaz Saray'a götüreceğini tahmin ediyordu. Yeri gelince gözleri yaşlarla dolar ama sonra, hemen sonra yaşlar gider ve her şeye karşı güven telkin ederek coşkulu bir ruha kapı açardı. Babası daima sadece itimat meselesi derdi. Senatör, Rachel'ın güvenini yıllar önce kaybetmişti ama ülkeninkini hızla kazanıyordu. Senatör Sexton, sana bir teklifim var dedi. Kendini yeniden toparlamaya çalışan Rachel. Bırak tahmin edeyim. Ünlü bir dul kendine genç bir hanım arıyor. Kendine küçük düşürme hayatım. Artık o kadar genç değilsin. Rachel babasıyla buluşmalarında sıklıkla duyumsadığı o tanıdık aşağılanma hissini yeniden kapıldı. Sana Cansi mi dağıtmak istiyorum? Boğulduğumun farkında değildim. Sen değil, başkan boğuluyor. Çok geç olmadan gemiye atlamalısın. Bu konuşmayı daha önce yapmamış mıydık? Geleceğine düşün Rachel. Benim için çalışabilirsin. Umarım beni kahvaltıya çağırma sebebin bu değildir. Senatörün soğukkanlılığı çok zor bozuluyordu. Rachel, onun için çalışmanın beni kötü etkilediğini anlamıyor musun? Ve tabii kampanyama. Rachel içini çekti. O ve babası daha önce bu konuyu tartışmışlardı. Baba, ben başkan için çalışmıyorum. Başkanla karşılaşmadım bile. Tanrı aşkına, ben Fairfax'da çalışıyorum. Siyaset algılama meselesidir Rachel. Başkan için çalışıyormuşsun gibi görünüyor. Rachel dinginliğini bozmamaya çalışarak içine çekti. Bu işi almak için çok çalıştım baba. Bırakmayacağım. Senatör gözlerini kıstı. Biliyor musun, bazen bencil tavırların gerçekten... Senatör Sexton masanın yanında bir muhabir belirmişti. Senatörün tavrı hemen değişti. Rachel homurdanarak masanın üstündeki sepetten bir kruvasan aldı. Muhabir. Ralph Sneeden, Washington Post. Size birkaç soru sorabilir miyim? Senatör ağzını peçeteyle silerek gülümsedi. Memnuniyetle, Ralph. <gülüyor> Yalnız çabuk ol. Kahvemi soğutmak istemiyorum. Muhabir tam zamanında güldü. Elbette efendim. Ufak bir kayıt cihazı çıkararak kayda başladı. Senatör, televizyonlardaki reklamlarımız işyerlerindeki kadınlara eşit maaşlar verilmesi ve aynı zamanda yeni evlilere vergi indirimi uygulanması için kanun çıkarılması çağrısında bulunuyor. Bunun mantığını açıklayabilir misiniz? Elbette. Ben güçlü kadınların ve güçlü ailelerin hayranıyım. Rachel kruvasanı adeta boğazına tıktı. Muhabir. Ve aileler konusunda diye devam etti. Sıkça eğitimden bahsediyorsunuz. Ülkemizdeki okullara daha fazla fon ayrılması için hayli ihtilaflı bütçe kesintileri teklif ettiniz. Çocukların bizim geleceğimiz olduğuna inanıyorum. Rachel babasının pop şarkılardan alıntılar yaptığına inanamıyordu. Muhabir Efendim son olarak Geçtiğimiz son birkaç hafta içinde kamuoyu araştırmalarında muazzam bir sıçrama yaptığınız belirlendi. Başkan endişeye kapılmış olmalı. Bu başarınız hakkında bir söyleyeceğiniz var mı? Sanırım bunun itimatla ilgisi var. Amerikalılar ülkenin karşısına çıkan zor kararları vermekte başkana güvenemeyeceklerini anlamaya başladılar. Kontrolden çıkmış hükümet harcamaları bu ülkeyi her gün biraz daha borca sokuyor. Ve Amerikalılar artık harcamayı bırakıp iyileştirmeye başlama zamanının geldiğini fark etmeye başlıyorlar. Rachel'ın çantasındaki çağrı cihazı babasının infaz söylemine erteleme emri gelmiş gibi çalmaya başladı. Aslında şiddetli elektronik çınlama konuşmaları rahatsız edici bir şekilde bölerdi. Ama bu şu anda kulağa melodik geldiği bile söylenebilirdi. Senatör lafa kesildiği için öfkeli bir bakış fırlattı. Çantasından el yordamıyla çağrı cihazını bulan Rachel, cihazı elinde bulunduran kişinin gerçekten kendisi olduğunu teyit etmek için sırayla beş düğmeye bastı. Cihazın sesi kesildi ve LCD yanıp sönmeye başladı. 15 saniye sonra gizli bir mesaj metni alacaktı. Sneedon senatöre sırıttı. ''Kızınızın çok meşgul bir kadın olduğu anlaşılıyor.'' Sıkışık programınız arasında ikinizin birlikte yemeğe vakit bulduğunu görmek oldukça heyecan verici. Dediğim gibi, önce aile. Sneed'in başını evet anlamında salladı. Sonra bakışları sertleşti. Sizin ve kızınızın çıkar çatışmalarınızı nasıl çözdüğünüzü sorabilir miyim efendim? Çatışmalar mı? Senatör Sexton masum bir şaşkınlık ifadesiyle başını ileri uzattı. Nasıl çatışmalardan bahsediyorsunuz? Rachel babasının tepkisine yüzüne buruşturarak başını kaldırıp baktı. Hangi amaçla sorulduğunu kesinlikle biliyordu. Lanet muhabirler diye düşündü. Bu meslektekilerin yarısı politikadan para kazanıyordu. Muhabirin sorusu gazetecilerin Greyford dediği türden senatöre zor bir soru görünümünde sonulan üstü kapalı bir kıyak. Babasının kolayca yetişip smetç yaparak sahanın dışına gönderebileceği yavaş bir atıştı. ''Şey, efendim...'' E <gülüyor> Muhabir öksürerek sorusundan dolayı endişeleniyormuş gibi bir hava verdi. ''Kızınızın e rakibiniz için çalışıyor olmasından kaynaklanan çatışma.'' Senatör Sexton kahkahaya boğularak soruyu bir anda saf dışı bıraktı. <gülüyor> ''Ralph, öncelikle başkan ve ben rakip değiliz.'' Bizler sadece sevdiğimiz ülkeyi nasıl yöneteceğimiz konusunda farklı fikirlere sahip iki vatan severiz. Muhabirin yüzü sevinçle parladı. İstediğini almıştı. Peki ikinci olarak? İkinci olarak kızım başkan için çalışmıyor. İstihbarat teşkilatında görev yapıyor. İstihbarat raporlarını derleyip Beyaz Saray'a gönderiyor. Oldukça alt seviyede bir pozisyonu var. Durup Rachel'a baktı. Doğrusunu istersen hayatım. Başkanla tanıştığını bile sanmıyorum. Tanıştın mı? Gözleri yuvalarından fırlayan Rachel bakmakla yetindi. Çağrı sinyali cırlayınca Rachel'ın bakışları LCD ekranına gelen mesaja çevrildi. D-R-L-U-K-O-D-I-R-R-P-R-V Kısaltmayı hemen çözdü ve kaşlarını çattı. Beklenmedik bir mesajdı ve kesinlikle kötü haber veriyordu. Ama en azından kaçmak için bahanesi hazırdı. ''Beyler, kalbim el vermiyor ama gitmek zorundayım. İşe geç kaldım.'' Muhabir bir çırpıda. ''Bayan Sexton, gitmeden önce bu kahvaltıya babanızın kampanyasında çalışmak için mevcut içinizden ayrılma ihtimalinizi tartışmak üzere geldiğiniz konusundaki söylentiler hakkında bir yorum yapabilir misiniz acaba?'' Rachel suratına sıcak kahve fırlatılmış gibi hissetti. Soru onu tamamen hazırlıksız yakalamıştı. Babasına bakınca onun yapmacık tebessümünde sorunun önceden hazırlandığını hissetti. Masanın üstüne çıkıp onu çatalla delik deşik etmek istedi. Muhabir kayıt cihazını burnuna uzatmıştı. Bayan Sexton? Rachel bakışlarına muhabire dikti. Ralph ya da her kimsen şunu iyi bil. Senatör Sexton adına çalışmak için işimi bırakmaya hiç niyetim yok. Ve eğer bunun aksini ima edecek herhangi bir şey yazarsan, o kayıt cihazını kıçından ancak türbuşonla çıkarırsın. Muhabirin gözleri büyüdü. Sırıttığını onlara göstermeden kayıt cihazını kapattı. Her ikinize de teşekkür ederim, diyerek gözden kayboldu. Rachel o anda birdenbire köpürmesinden dolayı pişman oldu. Babasının öfkeli mizacı ona geçmişti ve bu yüzden ondan nefret ediyordu. ''Yumuşa Rachel, çok sakin ol.'' Babasının onaylamayan gözleri hiddetle parlıyordu. ''Kendine hakim olmayı öğrensen iyi edersin.'' Rachel eşyalarını toplamaya başlamıştı. Toplantı sona erdi. Senatörün her halükarda onunla işinin bittiği belli oluyordu. Cep telefonunu çıkarıp bir numara çevirdi. Güle güle tatlım, bir ara ofise uğrayıp bir merhaba de. Tanrı aşkına evlen. 33 yaşındasın. 34. Sekreterin kart göndermişti. Senatör kederle kesik kesik güldü. <gülüyor> 34. Yaşlı bir genç kız denebilir. Biliyorsun ben 34 yaşımdayken çoktan... Annemle evlenmiş, komşuyu becermiştin değil mi? Sesi Rachel'ın düşündüğünden daha yüksek çıkınca kelimeler geçici bir süre boşlukta asılı kaldı. Etrafta yemek yiyenler yan gözle onu süzdüler. Senatör Sexton'ın gözleri hiç kıpırdamadan öfkeyle ona bakıyor. Adeta iki buz kristali onu delip geçiyordu. Kendine dikkat et genç bayan. Rachel kapıya yöneldi. Asıl sen kendine dikkat et senatör. Üç adam Termatek fırtına çadırının içinde sessizce oturuyorlardı. Dışarıda bağlama demirlerini yerinden sökecek gibi esen soğuk rüzgar çadırı sallıyordu. Adamlardan hiçbiri bunu ciddiye almadı. Her biri çok tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalmışlardı. Bembeyaz çadır gözlerden uzakta düzlük bir alana kurulmuştu. Haberleşme ve ulaşım aygıtlarıyla silahlarının tümü son modeldi. Grup liderinin kod adı Delta 1'di. Adelili, çevik bir vücuda ve üzerinde bulunduğu topografya kadar boş gözlere sahip biriydi. Delta 1'in bileğindeki askeri kronograf, tiz bir sinyal sesi yaydı. Bu ses, diğer iki adamın taktığı kronografların çıkardığı sinyal sesiyle mükemmel bir ahenkle birbirine karıştı. 30 dakika daha geçti. Vakit gelmişti. Yine. Delta 1, iki ortağına bırakarak çadırdan dışarı çıktı. Zivri karanlıkta rüzgar uğulduyarak esmeye devam ediyordu. Kızıl dürbünüyle ay ışığının aydınlattığı ufku taradı. Her zamanki gibi yapıya odaklandı. Bin metre ötedeydi. Kıraç arazinin üstünde yükselen devasa ve benzersiz görkemli yapı. O ve ekibi yapıldığından beri yani on gündür orayı izliyorlardı. Delta 1'in içerideki bilgilerin dünyayı değiştireceğinden hiç şüphesi yoktu. Onu koruma uğruna bazı hayatlar çoktan kaybedilmişti bile. Şu anda yapının dışında her şey sakin görünüyordu ama asıl sınav içeride olanlarda saklıydı. Delta 1 çadıra geri giderek iki asker arkadaşına seslendi. Alçak uçuş vakti geldi. Adamlar evet anlamında başlarını salladılar. İçlerinden daha uzun olanı Delta 2 dizüstü bilgisayarını açarak çalıştırdı. Ekranın karşısında yerine iyice yerleşen Delta 2, elini mekanik bir idare koluna koydu ve hafifçe geri çekti. Bin metre ötede binanın derinliklerinde saklanan sivrisinek büyüklüğündeki bir teftiş robotu iletiyi alınca hayata geçti. Beyaz integrasını Leesburg otoyolunda süren Rachel Sexton hala ateş püskürüyordu. Falls Church eteklerindeki yaprakları dökülmüş ak ağaçlar Mart ayındaki açık gökyüzüne doğru uzanıyor ama bu huzurlu manzara onun öfkesini dindirmeye yetmiyordu. Babasının son kamuoyu yoklamalarındaki ani yükselişi ona kendine güvenden kaynaklanan bir nebze nezaket kazandırmış olmalıydı. Ama kendini beğenmişliğini artırmaktan başka bir işe yaramadığı anlaşılıyordu. Adamın yalancılığı iki katacı veriyordu. Çünkü Rachel'ın hayatta kalan tek yakını oydu. Annesi 3 yıl önce ölmüştü ve bu Rachel'ın kalbindeki duygusal yaraları hala kapanmayan kahredici bir kayıptı. Rachel'ın biraz tuhaf da olsa tek tesellisi ölümün annesinin senatörle yaptığı mutsuz evliliğin yol açtığı derin çaresizlikten kurtarmış olmasıydı. Rachel'ın çağrı cihazının yeniden çalan sinyali düşüncelerini önünde uzanan yola geri döndürdü. Gelen mesaj aynıydı. d r l u k o d -i r r p r v Derhal UKO direktörüne rapor ver. İçine çekti. Geliyorum işte, tanrı aşkına. Rachel, artan kararsızlık duygusuyla arabasını her zamanki kavşağa doğru sürdü. Özel giriş yoluna saparak ağır silahlı nöbetçilerin kulübesinin önünde durdu. Burası 14.225 Leesburg Otoyolu. Yani ülkedeki en gizli adreslerden biriydi. Nöbetçi, arabadaki gizli mikrofonları ararken, Rachel ilerideki devasa yapıya göz gezdirdi. 93 bin metrekarelik tesis, Fairfax, Virginia'daki DC'nin hemen dışında bulunan 68 dönüm ormanlık arazinin üstüne kurulmuştu. Binanın ön cephesi, uydu çanaklar, antenler ve çevredeki radyomların zaten ürkütücü olan görünümünü iki katı gösteren, Tek taraflı, yansıtmalı camla kaplı bir kaleydi. İki dakika sonra Rachel arabasını park etmiş, biçilmiş çimlerin üstünden ana girişe yürüyordu. Girişteki granit levhanın üstünde şöyle yazıyordu. Ulusal Keşif Ofisi, UKO Kurşun geçirmez döner kapının iki yanında duran silahlı deniz piyadeleri Rachel aralarından geçerken dimdik karşıya bakıyorlardı. Bu kapıdan geçerken kapıldığı her zamanki duyguyu hissetti. Uyuyan bir devin midesine indiğini. Rachel, kelimeler sanki yukarıdaki ofislerden süzülüyormuşçasına, kubbeli lobide her taraftan yükselen fısıltılı konuşmaların yankılarını hissetti. Dev bir çini mozaik, Ukoberat'ını ilan ediyordu. Savaşta ve barışta ABD'ye küresel bilgi üstünlüğü sağlamak. Buradaki duvarlar, Sadece göklere çıkarılan başarıların fotoğraflarıyla, fırlatılan füzeler, denizaltı, suya indirme törenleri, radyo sinyali tesisleriyle donatılmıştı. Şimdi Rachel, her zaman olduğu gibi dış dünyaya ait sorunların ardında kaldığını hissediyordu. Karanlıklar dünyasına giriyordu. Sorunların yük vagonları gibi gümbürtüyle geldiği ve çözümlerin güç duyulan fısıltılarla paylaştırıldığı bir dünyaya... Rachel son kontrol noktasına yaklaşırken geçen 30 dakika içinde çağrı cihazının iki kez çalmasına neyin yol açmış olabileceğini düşünüyordu. Günaydın Bayan Sexton. Rachel çelik kapı girişine yaklaşırken görevli gülümsedi. Görevli alması için ona ufak bir salgı numunesi pamuğu uzatırken Rachel tebessümle karşılık verdi. Nasıl yapılacağını biliyorsun dedi. Rachel hava geçirmez mühürle pamuğu alarak plastik koruyucuyu açtı. Ardından ağzına termometre gibi yerleştirdi. İki saniye süresince dilinin altında tuttu. Sonra öne doğru eğilerek görevlinin ağzından almasına yardımcı oldu. Güvenlik görevlisi nemli pamuğu arkasında duran makinedeki yuvaya yerleştirdi. Rachel'ın tükürüğündeki DNA dizilişini çözmek makinenin dört saniyesini aldı. Daha sonra ekran açılarak Rachel'ın fotoğrafını ve güvenlik iznini gösterdi. Görevli göz kırptı. Hala sezmişsiniz gibi görünüyor. Kullanılmış pamuğu makineden çıkarıp anında imha edileceği bir delikten aşağıya attı. İyi günler. Bir düğmeye basınca dev çelik kapılar geriye doğru açıldı. Rachel, işlek koridorlar labirentine girerken burada geçirdiği altı yıldan sonra bile bu operasyonun devasa boyutlarının gözünü korkutmasına şaşıyordu. Bu iş, on binden fazla görevli çalıştıran altı ABD tesisini daha kapsıyordu ve işletme maliyeti yılda 10 milyar doların üstündeydi. Uko, tam gizlilik içinde hayret verici bir casusluk teknolojileri cephaneliliği kurmuştu. Dünya çapında radyo sinyeli yakalayıcıları, telekomünikasyon ürünlerinde kullanılan saklanabilir sessiz ileti mikro devreleri, Classic Wizard diye bilinen küresel bir deniz dinleme şebekesi, dünyanın herhangi bir yerinde gemi hareketlerini gözlemleyen deniz tabanlarına yerleştirilmiş 1456 hidrofondan oluşan gizli bir ağ. UKO teknolojileri Birleşik Devletler'in askeri sürtüşmelerde galip gelmesine yardım etmekle kalmıyor. Aynı zamanda CIA, NSA ve Savunma Bakanlığı gibi teşkilatlara barış zamanında sonsuz veri yakışı sağlayarak terörizmi engellemelerine ve çevreye karşı işlenen suçların yerini tespit etmelerine yardımcı oluyor. Kanun koruyucuların sayısız başlık altındaki konular hakkında karar vermeleri için gerekli verileri temin ediyordu. Rachel burada özetçi olarak çalışıyordu. Özetlemek ya da veriyi azaltmak, karmaşık raporları tahlil etmeyi, içeriğinin özünü çıkarmayı veya tek sayfalık kısa özetlere dönüştürmeyi gerektiriyordu. Rachel bu konuda doğuştan yetenekli olduğunu kanıtlamıştı. Ne de olsa onca yıl babamın yalanlarını ayıkladım, diye düşündü. Rachel artık Uko'da özetlemenin en şanlı masasında kıdem sahibiydi. Beyaz Saray'ın istihbarat irtibatı. Uko'nun günlük istihbarat raporlarına elemek, hangi makalelerin başkanla ilgili olduğuna karar vermek, bu raporlara bir sayfalık özetlere dönüştürmek ve sonra özet belgelerini başkanın Milli Güvenlik Danışmanı'na göndermekten sorumluydu. Uko lisansında Rachel Sexton, nihai ürünü imal ediyor ve müşteriye hizmet veriyordu. İş zor olmasına ve uzun çalışma saatleri gerektirmesine rağmen, sahip olduğu mevki onun için bir gurur nişanı, babasından bağımsız olduğuna beyan eden bir yoldu. Senatör Sexton, görevden istifa etmesi durumunda Rachel'a destek olmayı defalarca teklif etmişti. Ama Sedgwick Sexton gibi bir adama mali açıdan bağımlı kalmayı Rachel'ın hiç niyeti yoktu. Onun gibi bir adamın elinde gereğinden fazla koz bulunduğunda neler olacağını en iyi örnek annesiydi. Rachel'ın çağrısından gelen ses mermer koridorda yankılandı. Yine mi? Mesaja bakmaya gerek bile duymadı. Neler döndüğünü merak ederek asansöre bindi. Kendi katına geçerek doğruca en üst kata çıktı.